Amin. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala nebiyhi ve ala alihi ve etrihi ecmain. Ya Cenab-errahmaner-rahimin, habib Ekrem ve Nebi-i sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine okuduğumuz Mevlidi Şerifi ve Kur'an-ı Hakimi dergâhı izzetinde kabûle karîn eyle. Hasıl olan ejri ve sevabı, iki cihan serveri, Resûl-ü İmamül Harameyn, Sallallahu aleyhi ve sellem haziratlarının, ravzay Mübarekelerine, tarafımızdan fakirane ve acizane hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab. Ya İlahi, ruh enamı cümlemizden hoşnut, ve şefaatini üzerimize sahiban eyle. İndi Resulullah'ta makbuliyet ve mahbubiyet müyesser eyle. Vesair Enbiya-i İzam ve Resul-i Kiram aleyhimussalatu vesselam hazaratının ervahı şeriflerine ikram eyle. âle Ezvacı Tahirat ve ashab Güz'in ve Ensar-ı Muhacir'in, Tâbi'in ve E'imme-i Müştehid'in, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin Hazeratının ruhlarına ikram eyle. Ve evliyay i Arifin, Müridin, Mensubin, Gattesallahu ervahehum haziratlarının ervahına ulaştır. Ve alel husus bir araya gelmemize sebep olan Zat-ı Şerifin sayini meşkûr Hata ve günahlarını mağfur, Amelini makbul eyle. Maddi ve manevi müşkilatlarını hal ve asan eyle. Evladı ı mükerremlerini ulemayı amilin ve sulahayı salihin ve egniyayı şakirinden eyle. Usul ve furularından ahirette irtihal edenlerin taksiratlarını mağfur ve ruhlarını mesrur eyle. Geride kalanlara hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Nice nice meclislerin emsali kesiresiyle kendilerini mesrur eyle karada ve denizde bulunan misafirin ve asakirin Müslümi'ne selametler ihsan eyle. hüccacı ı Müslümi'ne selametler verip, gidenlere tekrar, gitmeyenlere en karibu zaman, helal mal ile ziyaretler ihsan eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadet nasip eyleyip, sekeratı ı mevtimizi kolaylaştırız. Ve kabirde şeytan aleyhillanenin aldatmasından emin eyle. Sualı münkerinin suallerini kolay ve cevaplarına güç yetirmeyi nasib eyle. Cennet ve cemalinle cümlemize ikram eyle. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Dertlerimize deva, boşlarımıza eda, hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Memleketimizi ve milletimizi görünür görünmez kaza ve belalardan hıfsı muhafaza eyle. Mürşid ve üstadlarımızın makamlarını daha da yüce eyle. Kalplerimize hidayet ve muhabbetini ihsan eyle. Gönüllerimizi manevi hastalıklardan halas edip, zikrinle cilala. Kalplerimizi dostuna aç. Ya Rabbel Alemin! Bu duaya iştirak eyleyen tüm kardeşlerimize rahmet ve mağfiretinle muamele eyle. Ya Rabbel Alemin! Ve Ya Rahimin! Şu vakitte, Rıza-i için kalem tutan eller, tesbih eden diller, aşkınla yanıp tutuşan halis gönüller hürmetine. Felekleri nura, melekleri sürura, alemleri huzura eriştiren Ol mübarek veladeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Dergahı izzetine uzanan eller hürmetine. Gönlümüzü nurlandıracak feyzine Ruhumuzu ferahlandıracak aşkına muhtaçız. Cümle ümmeti Muhammed'e lütfü ihsan eyle ya Rabbi. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.